Birkaç asırdan beri, dünyanın en perişan, en derbeder, bir bakıma en zavallı milletler haline gelmiş. alem İslam'ın yeniden kurtulmasını ve dirilmesini, soydaşlarımızın ve dindaşlarımızın mezalinden seyrilip çıkmasını, Rabbim lütfedeceğine inanıyorsanız, nasıl zannediyorsanız, Allah zannınızı, sanmalarınızı size lütfedecektir. Allah hakkında Temiz zanlar besleyin Günahlarınızdan kaçarken Sevabı takip ederken Tevbe edip Günahlara sırtınızı dönerken Rabbe itimatla hareket edin Bütün mevzulara temas etmek istiyorum Zira bir hadiste Yine Allah Resulü şöyle buyuruyor Vallahi Allahu اَفْرَحُ بِتَوْبَةَ عَبْدِهِ min اَحَدِكُمْ يَجِدُ ظَالَتَهُ بِالْفَلَاةَوْ كَمَا قَالٍ Bu hadis değişik rivayetlerde uzun ve kısa değişik olarak rivayet ediyor. Allah'a yemin ederim ki, vallahi Allah sizin! Çölde herhangi biriniz hayvanını kaybeder, yiyeceği içeceği sırtındadır. Sonra hiç ummadığı bir anda onu karşısında bulur. Nasıl sevinir? Herhangi biriniz yolunu sapıtır sonra döner Allah'a gelirse o sevinme neyse nedir o keyfiye nedir Vallahi diyor Allah Resulü, Allah işte o çölde her şeyini kaybedip sonra bulan insandan daha fazla sevinir diyor Sevinme nedir bilemeyeceğim o sevinmeyi ona isnat ederken de ürperiyorum. Ama sadık-ı o tabiri kullanmış. Efrah tabirini kullanmış. Allah yoldan çıksanız dahi bir gün kendisine döneceğiniz anı bekler, intizar eder. Bekleme nedir? Bekleme bize göre zemani bir hadisedir. Ama kelime bilemiyoruz. Kelime sıkıntısından, kahtından, galasından bu türlü kelimelere sığınıyor. Rabbimize ait kelimelerle yana ait şeyleri kelimelerle anlatıyoruz. Beni başlayın. Allah hakkında hüsnü zannınız tam olsun. İyi şeyler düşünün. Ve yine başka bir hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. La yemutenne <gülüyor> ahadukum illa vehve yuhsinuz zanne billahi azze ve cel zinarı hiçbiriniz ölmeyin. Allah hakkında hüsnü zannı beslemedikten sonra diyor. Allah hakkında Hüsnü zan ölmeye çalışın, öyle ölün ki Allah hakkında hüsnü meşbu olun. Size arz etmişimdir. İki değişik rivayet var. Birisini buhari Müslim gibi muteber hadis kitapları, mevsuk senetlerle rivayet ediyorlar. Adamın birisini ahirette derdest eder cehenneme doğru götürürler, derdest ederler. Diğer zayıf rivayette de şöyle deniyor. Cehennemdeyken tutar, cehennemden dışarıya çıkarırlar. Ve sonra tekrar bir hatasından dolayı orada. Yani seni ben kendi lütfumla mı cehennemden çıkardım? Yoksa sen kendi amelinle mi çıktın? Ben amelimle çıktım hatasından dolayı, götürün bunu cehenneme. İster o şekilde olsun, ister bu şekilde olsun. Derdest edip cehenneme götürürken döner arkaya bakar. Hadi söyle diyor. Allah, Cihetlerden münezzehtir, ne öndedir, ne arkadadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne alttadır, ne üsttedir, cihetlerden münezzehtir, mukaddestir Teala Allah. Şeriki yok, beridir, doğmadan, doğurmadan ancak ahaddir, pufi yok, ihlas içinde zikreder Allah. Ne cismuna ne arizdir, ne mütehayiz, ne cevherdir, yemez, içmez, zaman geçmez, beridir cümleden Allah. Tebeddülden, tegayvürden, dahi elvan eşkaldan Muhakkak ol, müberradır. Budur selvi sıfatullah. Allah, o Allah'tır ki mekandan da münezzehtir, zamandan da münezzehtir. Ama hadis öyle diyor. Döner, arkasına bakar. Cenab-ı Hak biliyor, alem. Meleklere sorar, sorun niye arkasına bakıyor? Niye arkana baktın derler. Ve şöyle der. Kalbi kırık, mazlum mağdur, derdest edilmiş fakat hüsnü sağlam Rabbim bu hüsnü zanını öteye gitmeye muvaffak eylesin size de tam hüsnü zan ihsan eylesin ve hüsnü o mübarek göçe katılmaya sizlerde de muvaffak eylesin o göçü öylece yapmaya sizleri muvaffak eylesiniz Allah'ım ben senin hakkında hiçbir zaman böyle düşünmemiştim ben zannediyordum ki Kedi gibi sütü döksem de, gelip bilmem ne gibi kovaya bassam da, bilmem ne gibi ne yapsam da yani, yani Senden hep beklediğim şuydu ki, beni bağışlarsın, affedersin, haydi yaramaz çocuk dersin, götürün bunu da cennete buyurursun Allah Celle Celaluhu Kulum beni nasıl sanarsa ben öyleyim, madem sen beni böyle zannediyorsun, Yarlı affedeceğim, başlayacağım günahlarından dolayı derdest etmeyecek muhafazede bulunmayacağım. Ben de sana öyle muamele ediyorum. Hüsnü zannınızı yenileyin Allah hakkında. Şu ölü milletleri dirilteceğine dair, milletimize yeniden can bahşedeceğine dair, devlet planında Ali noktaları tutacağımıza dair Allah hakkında hüsnü zannınızı çok sağlama bağlayın. Ama başta o recanın tarifinde arz etmeye çalıştığım gibi amelde de zinhar kusur etmeyin. İyi şeylerle takviye edin. Adamın birisi bir gün huzuru Risalet Penahi'ye gelecek ve yine muteber hadis kitaplarında görüyoruz. Diyecektir ki, Ya Resulallah dua et Allah ahirette beni sana komşu esin. Dua et Ya Resulallah hanginiz demezdiniz bunu? Böyle vicahi, karşı karşıya gelme, bahtiyarlığını erseydiniz, hanginiz demezdiniz bunu? Hatta şu esnada, misali biriniz birimiz tarafından aranızda müşahede edilse ve ben buradan o müşahedeye göre size seslensem, vallahi Resulullah sizin safranızın arasında dolaşıyor desem, hanginiz ya Resulallah dua et, el uzat, ötede beraber olalım demezsiniz? Hepiniz dersiniz. Hepimizin en büyük arzusu odur. Ona komşuluğun kavgasını veriyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Sırtında ihramı tünelde boğulup gidenler, onun uğrunda kavga verirken ölüp gitmişlerdi. Biz hep onu düşündük. Ara sıra yanlış düşünsek, ara sıra bakışımız bulansa bile. Fakat nereden, onu alakadar eder mahiyette, bize dokunsalar, Muhammedun Resulullah, Muhammedun Resulullah sesini duyacaklardır. Dua et ya Resulallah. Dua et ki kıtmirin beraber olsun der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurur ki ben sana dua edeyim elimi de uzatayım ama benim de senden bir isteğim var. Çok secde ederek bana yardımcı ol biraz. Çok namaz kıl sende. Geceleri ihya et. Benimle beraber olman için ben el uzatacağım ama benim de bir şartım var. Sen de secdeyle bana yardımcı ol. Üstün zan besleyin. Fezkuruni ezkurkum. Ben anın, anayım sizi. Anacağında şüpheniz olmasın, tereddünüz olmasın. Sizi unutmadı, unutmaz. Ma wadda'aka rabbuka wa ma Ne darıldı, ne de sizi terk etti. Sizi terbiye etti muhakkaten fakat terbiyenin neticesi sizi oturtacak, mualla tahta oturtacak Devletler muazenesinde size yine o yeri bahşedecektir Ama katiyen sizi terk etmedi Vallahi hayatımın bir lahzasında bile beni terk ettiğini görmedim ben onun Beni, beni olmasına rağmen canım beni Ben terk edilmezsem Siz nasıl terk edilirsiniz? vallahi terk etmedi billahi terk etmedi aramdaki sırrı bana söyletmeyin göz açıp kapayıncaya kadar ben çok yaramazlık yaptım çok serserilik yaptım arkamı döndüm giderken dahi bana seslendi eyle tezevvur nereye gidiyorsunuz ama hadiselerle dedi tevilî hadisin diliyle söyledi sinekle anlattı arı ile söyledi, karıncayla söyledi, söyledi ama vallahi söyledi, billahi söyledi, tallahi söyledi ona ruhum kurban olsun ona ruhlarımız kurban olsun içimizde birilerinin ruhu ona kurban oldu Bilmem kaç bini birden Kurban bayramında kurban gerekti Alemi İslam'ın başında benalar dönüp duruyordu Bunu savacak fedakar ruhlara ihtiyaç vardı Boynumuz kıldan ince dediler Kimisi boğularak, kimisi çiğnenerek Kimisi ayaklar altında ezilerek İsterimden başlayın. Ben o babın, o alemin insanı değilim. En kıtmirinizim. Buna rağmen, onun hakkında üzülme zannımın ifadesi terk etmedi diyorum. İyi şeylere gönül bağlayın. Himmeti dun olmayın. Çok yukarıdaki şeylere dilbeste olun. En büyük şeyler Allah'ın vereceğine inanın. Fatih ruhlu olarak hareket eder. Eban ibn Ayyaş Rüyada görürler. Filye sahibi diyor. Allah huzurunu alır. Ona der ki neden sen hep recadan bahsediyorsun? Hep Allah affeder diyorsun. Hep Allah verir diyorsun. Hep Allah ihtişam iade eder diyorsun. Allah yeniden diriltir diyorsun, Allah yeniden bir gençlik gönderir diyorsun. Hüsnü zan diyor, mızrabını bam teline dokundururken raca diye inliyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Der ki arattu en ahbıbaka ila halkı kaya Başka bir derdim yok. Sevimli olan Rabbim, seni kullarına sevdirmeyi düşünüyorum. Sevsinler seni, sevseler kurtulacaklar Allah Celle Celaluhu اِذْهَبْ فَقَدْ غَفَرْتُ Git haydi, seni bağışladım ben diyecektir Niye hep üst bahsediyorsun? Neden reca reca deyip iki bütüm oluyorsun? Niye Allah'ın rahmetinin engin olmasından bahsediyorsun? Başka bahsedemem ki O inna rahmeti Sebekat elâ gazabî diyor Benim rahmetim gazabımın önündedir Bir yarışta mesele yarışta Rahmetim gazabımı geçmiştir buyuruyor Benim Rabbim Benim Rabbim benim Rabbim Senden başka yoktur Rabbim Sana hepimiz dil olduk Bizleri de kurban etmek istiyorsan Boynumuz kıldan incedir Rabbim Niye beni çok anıyorsun? Seni insanlara sevdirmek için. Bilmiyorlar senin engin rahmetini. Onlara nasıl baktığını bilmiyorlar ya Rabbi. Onları nasıl gördüğünü bilmiyorlar, nasıl beklediğini bilmiyorlar. Bunu anlatıyorum ki seni tanısınlar. Tanıyıp yoluna girsinler, girip seni bulsunlar, bulup çeşitli dağ dağlardan kurtulsunlar bulup kurtulsunlar. O bulunacağına kadar kurtulmak mümkün değildir. Bulsun, kurtulsunlar. İthab fakat gafar tuleke gitaydi seni bağışladım diyecektir. Bu kadarcık bizden bir adım. Atın bir adım. Bakın adımların nasıl atıldığını göreceksiniz. Atın bir adım. Hacca giden o mükafatla şahlanırsa bir hacca giden İçinde tenezzühte de, de var o işin, tenezzüğün, neşvesi, zevkü, sefası da var o işin. Ama bir hacla hamzaların payesine ulaşırlarsa, varın siz ileri cephede kavga verenlerin durumunu hesap edin. Bir adım atın, nasıl adımlar atılacak, adım neyi hatırlatıyor? Yine sahihinin rivayet ettiği hadisi şerif, bir kimse bana bir karış yaklaşırsa Allah buyuruyor kutsu hadiste. Ben ona bir zira yaklaşırım. Bir kimse bana bir zira yaklaşırsa, ben bir arşın yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene öyle diyor. Ben koşarak yaklaşırım, Allah buyuruyor. Bir kimse bana kullarımdan yer dolusu günahlarla gelse, ama la şey bişeya. Bana eşortak koşmadı. koşmadı. Laqitu bi misliha mağfireten. Ben ona yer dolusu mağfiretle mukabele ederim. Yer dolusu mağfiretle karşılık veririm ona, buyuruyor. Bir adım at, adımların atıldığını göreceksin. İki adım yürü, sana doğru hızla rahmetin geldiğini göreceksin. Yaklaşmana bin kat yaklaşmayla mukabele edilecektir. Hiçbir şey karşılıksız bırakılmayacaktır. Hele bir inlesen, hele bir inleyerek kapısının tokmağına dokunsan, hele bir sızlasan, arkasında lebbeyk sesini duyacaksın. İşte muhbirü Sadık, Müslim-i Şerif rivayet ediyor. Bir gece sabaha kadar ağladı hiç durmadan. Neye ağlıyordu? Hem o ağlayınca biz niye ağlamayacağız ki? Sabaha kadar ağladı durdu. Dilinden şu ayet dökülüyordu. Rabbi innahunna azlalle kesiran minennas. Fe men tebi'ani fe innehu minni. وَمَن أعْطَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ diyor ve kendinden geçiyordu. Arkadan şu ayeti okuyordu. İn tu'azzibhum feinnem ibaduk ve in taghfirlehum feinneke entel azizul hakim. Birinci ayeti Allah Hazreti İbrahim'in sözü olarak Kur'an-ı Müciz'ül beyan hikaye ediyor. Hazreti İbrahim şöyle demişti Allah'a. Ve efendimiz bu sözü tekrar ediyor. رَبِّ اِنَّهُنَّ اَظْلَنَّ كَث۪يرًا مِنَنَّاسِ Allah'ın o putlar, o totemler, insanların şişirdiği kimseler, şeyler, nesneler bunlar çoklarını baştan çıkardılar, şirazeden çıkardılar çokları dalalete saptı, çokları seni unuttu çokları tarik-i çıktı فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي bu dalalet ve sapıklıkları bırakır da kim bana uyarsa o benden'dir. Sahip çıkıyorum benden'dir. Kabul ediyorum benden'dir. Tebam'dandır. Rayyetimdir. Benim nezdindedir. Benim vesayem altındadır. Fe tebani fe innahu minni asani fe innaka rahim. İsyan edenlere gelince onları sana havale etmiyorum. İbrahim gibi diyorum. İsyan edenlere de sen gafur ve rahimsin. Bana uyanlar, onlar bendendir, ben sahibim. İsyan edenlere gelince, onları kahret, baş aşağı yere getir demiyorum. Diyorum ki, sen gafur ve rahimsin diyor, ağlıyor ve kendinden geçiyor. Sonra bir başka peygamberin sözü, müslim i Şerif naklediyor. ''İn tu'azibhum fe ibaduk ve in taghfir lehum fe entel azizul hakim.'' Seyyidina Hazreti ise ötelerde, ahirette sigaya çekildiği zaman, bunlara sen mi dedin? Ben ve annemi ilah edenin? O da ayeti kerimenin kısa manasını arz ediyorum Allah'ım ben öyle bir şey demedim. Seni tesbih takdis ederim, sübhanak diyor, Tesbih takdis ederim deseydim zaten sen bilirdin. Ben işlerindeyken böyle bir şey olmadı. Ben geldikten sonra da onların şahidi sensin ve sonra da inleyerek koca nebi ruhullah intazifum ve ente azizul hakim Allahım, eğer sen onları azap edersen onlar senin kulların benim kullarım değil ki senin kulların biraz evvel sel yaptığımız ayette sen demiyor musun ya ibadiellezina israfu ey benim israf eden kullarım hayatlarını suiistimal eden kullarım İfadeye kurban olayım. Her şeye rağmen kullarım diyor, sahip çıkıyor. اِنْ تَعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ Azap edersen onlar senin kulların. Benimle alakası, sen beni bir elçi olarak gönderdin o kadar. Ve تَغْفِرْ لَهُمْ <gülüyor> Yarlıkarsan aziz sensin, hakim sensin. Kim sana karşı çıkıp niye yarlıkadın der ki? Senin sözünün üzerine söz yoktur. Sen yegane galipsin, sen söz söylerken herkesin dili tutulur, sen sikkeyi basarken herkes susarsa ne dinler. Sen yegane azizsin, yegane galipsin, her şeyi hikmetle yapan sensin Allah'ım. Eğer onlar bir şeyler yaptılarsa onda senin bir hikmetin vardır diyerek Allah'a sığınmış Hz. İsa ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar bu iki rahmet ve şefkat kahramanı, iki peygamberi, kendisine benzettiği iki peygamberin sözlerini tekrar eder ve ağlar. Kim bilir belki bir, bir an o hale gelir ki artık ayetleri tekrara da gücü kalmaz, çünkü bazen öyle olur. Konuşurken, bir şey anlatırken artık konuşma güç ve takatınız da kalmaz. Sadece dinlettiğiniz şey orada bir hiç kırık olur, bir hezayan olur, bir uğunma bir kendinden geçme olur. O Aleyhisselatü Vesselam da bu ayetleri tekrar ede ede, o kadar duymuş, o kadar duygulanmış, o kadar kendinden geçmişti ki, artık nutku tutulmuş, hiçbir şey de denmiyordu, diyemiyordu. Ve ravi diyor, o esnada Cenab-ı Hak Cibril'e şöyle dedi, ''Ya Cibril izheb ila Muhammed فَكُلَّهُ مَا يُبْك۪يكۜ Git bir an evvel peygambere sor de ki niye ağlıyor acaba neden ağlıyor onun ağlaması arşi azamı ihtizaza getirir zayıf da olsa Sa'd ibn vefatıyla اِحْتَزَّ arşu bir مَوْتِ سَعْدِ İbn-i Muaz buyurmuştur Sa'd ibn vefatıyla arşi azamı ait analar belki örtüsü ihtizaza geldi demiştir Arç-ı azam mahluk Arç mahluk Allah'ın emirlerini infaz makamı Cenab-ı Hakk'ın haşa ve kella Bir kısım mütecessimenin Mücessimenin, müteşebbihenin Zannettikleri gibi Taht gibi Allah'ın oturduğu bir şey değildir Allah o türlü oturmadan O türlü yer tutmadan, hayiz tutmadan Münezzeh ve müberradır Buyurduğu gibi Kendisinin ağlamasıyla ihtimal arç-ı azam gelmişti Felek inlemiş, semek inlemiş, felek titremiş, semek titremişti ki Allah Cibril'e اِرْتَبْ اِلٰى Muhammed'in. فَقُلْ لَهُ مَا يُبْكِيكَ ya مُحَمَّدُ Sallallahu aleyhi ve sellem Ve Cibril geldi, gördü, sordu, öğrendi. Ama bu arada ravi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece ümmeti ümmeti dediğini naklediyor. Ümmetimi hatırladım, ümmetim için ağladım, öyle zannediyorum. Efendimiz burada konuşacak gücü bulamadı. O kadar duygulanmış, o kadar hicranla yanmıştı ki, bir taraftan putlar karşısında, baştan çıkarılan ümmetinin durumunu görüyor. Bir taraftan Allah'ın mağfiretini umuyor. Bir taraftan Allah'ın gazebini müşahede ediyor ve ağlıyordu. Hicranla ağlıyordu. İhtimal, ümmeti ümmeti demeden başka bir şey diyememişti ki Cibril alıp götürdüğü şeyde Allah'a Celle Celaluhu Allah'ım sen alemsin sen bilirsin ne dediğini Bana dedi ki Ümmetim, ümmetim. Dilerim Sizlerde Değişik Durumlarda Değişik tablolar içinde Değişik mülahazalarla Peygamberim peygamberim der Ağlar Hicranla iki büklüm olur Onun ağlamalarına mukabelede bulunursunuz Ağlayan Nebi'nin ağlamalarına hüzünle mukabelede bulursunuz. Ben size ağlamadan bahsetmiyorum, hep söz vermiştim mevsimi gelince. Bir gün onun da İslam'da yeri nedir, o nedir, onu şey şakrak neslimize arz etmeyi düşünüyorum Allah'ın inayetiyle. Ama ne zaman nasip olur. Bana kalınca istidradi burada, bu faslı kapamak istiyordum. Kendi kendime diyecektim bir bülbül olsaydım onu son namazı olarak dinleyin ama bir saksanın sesini son bir kere daha dinleyin fakat bilemiyorum belki hadiseler yine zorlar yine gelirim ama ben size karşı kalplerinize karşı vefalı olamadım mülahazasıyla bu şiire bu mısralara kafiye koymayı düşünüyordum bitirelim kesip atalım sizin iflahınız kesilmeden sökülmeden ben mevizeleri kesip bitireyim Kenara çekilip kendi günahlarımı ağlayayım diyordum ama Hadiseler yine iter, yine getirirse buraya bilemeyeceğim ama Düşüncem mülahazam oydu Yine de mülahaza dairesini açık bırakıyorum Çünkü her defasında çok rahatsız olarak geliyorum Sizi ifal ettiğimden dolayı Bir ruh ruhlarınızı üfleyemediğimden dolayı Belli bir ahenkle, bir ritimle diriliş yoluna girdiğiniz halde Takılıp bana kaldığınızdan Ve takılıp emsalime kaldığınızdan tak, Emsalime takılıp kaldığınızdan dolayı Mevlana'nın sızlayarak dediği gibi Benden de bizarım, sözlerimden de bizarım Size anlattığım şeylerden de bizarım, her şeyden bizarım İşte bu bizarlık Her defasında tam son dedirtiyor bana Fakat bir daha bir daha geliyordum çok iyi karar vermiştim bu hafta son olsun diye kendi kendime ama bilemiyorum. Ümmetim diyor ya Rabbi diyordu. Allah celle celaluhu yeniden ona şu emri verecek. İf' bi Muhammedin faqul lahu inna la nasu'uke fi ummetik. Git Muhammed'e selam söyle. Ümmetin hakkında seni sıkıntıya sokmayacak, mahzun etmeyecek yese atmayacak, üzüntüye gark etmeyeceğiz diyor. Rabbim, Peygamberimizi bizim yüzümüzden ve bizden ötürü üzüntüye atmasın, hüzne gark etmesin, mahzun emkeder kılmasın. Onun kapısı hüzünle vurulunca, kapısının tokmağına hicranla dokunulunca, dokunma olunca, Cibril imdada koşacaktır. Arzular sorulacaktır. Sözlere kulak verilecektir. Ve istenen şeylere icabet edilecektir. Asırlık hicranlarımızı Allah bir dua kabul buyurarak bu duaya icabet buyursun. Allah, yerde yürüyen bizleri, bellerimizi doğrultmak suretiyle kalkmaya muvaffak eylesin. Aziz Müslümanlar, yine de Allah hakkında hüsnü zannımızı kavi tutalım. İyi tutalım. Zira İbn Ömer diyor ki, o Rahimindir. Mahşerde kulunu huzuruna alır. Ona günahlarını bir bir itiraf ettirir. Kenefi altına alır deniyor. Hiç kimsenin görmeyeceği örtülerle örter. Sadece kendi görür ve sadece kul onu müşahede eder. اَتَعْرِفُ زَمْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ زَمْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ زَمْبَ kaza. Şu günahını hatırlıyor musun? Şu günahını hatırlıyor musun? Şu günahını hatırlıyor musun? Değişik şeylerde, bu türlü tayfalar arasında Ben kendimi acaba o ben miyim? Yoksa o mu ben diye mülahaza etmişimdir. Mesela cehennemden en son çıkan bir insan vardır. Yıkar cennete doğru götürürler. İçeriye koy diye yalvarır. Biraz daha içeriye koy diye yalvarır. Ne zaman bu hadisi okumuşsam Bir sahabinin dediği gibi Cehennemden en son çıkan birisi olsam bile Çok memnun olurum. Acaba o ben miyim? Yoksa o mu bendir diye O mülahazalar içine girmişimdir. Burada da bu hadisi okurken, Acaba der mi benim gibi birisine Rabbim? Örtüsünün altına alır. اتارف زمbe kaza Şu günahını hatırlıyor musun? Hani çarşıda yok yere gezdin? Hani günahlara girdin? Hani gayesiz yaşadın? Hani gayesiz okudun? Hani ufuksuz büyüdün? Hani ufuksuz makam ve mansıplar arkasına düştün? Hani ufuksuz vali oldun? Hani ufuksuz kaymakam oldun? Hani ufuksuz hakim oldun? Hani ufuksuz parlamenter oldun? Yüksek bir mefkuren, kayda değer bir idealin, millet adına önemli bir şey yoktu. Olanlar vardır ayakları başlarımıza taç, yoktu. Hatırlıyor musun bu günahları? Birer birer hatırlatır, birer birer evet dedirtir. birer birer itiraf ettirir. Ve tam işinin bittiğine inandığı anda, fakat satar tuha laka fid dünya ve en alfuruhala Dünyada ben bunları set etmiştim, vurmamıştım. Sen benim aramdaki bu şeyi kimse bilmiyor. Aramızda kalsın. Haydi git ben seni açladım diyecek. Bu zaviyeden büyükveli Beyazidi Bistami bir gün nazın zirvelerinde at oynatırken niyazın değil nazın zirvelerinde at oynatırken ey benim şefkatli Rabbim rahmetinin enginliğini bana söyletmeye kalkarsan korkarım kimse sana ibadet etmeyecektir der. Hayır ya Rabbim biz sana ibadet edeceğiz. Çünkü onda bulduğumuz tadı hiçbir şeyde bulamıyoruz. Çünkü ibadette Acdımızı, fakrımızı, zafımızı idrak ediyor. Çünkü ibadette seni tanıyor. Çünkü ibadette kalbimizde sana ulaşıyor. Kalbimizde Kenzen bilinen seni gerçekten biliyor, biliyor. Ömer o Erhamur rahimindir diyor. hakkında düzen besleyecek affınızdan dirilmenize kadar. Her şeyiniz O'ndan bekleyeceksiniz Allah'ın inayeti ve keremiyle. Bir evvelki ay anlatmış olabilirim aklımda değil. Muhbir-i Sadık gelen esirler arasında bir kadının yana yakıla çocuğunu aradığını görüyor. Kent defa duydunuz, ben de yüz defa anlattım bunu başka zamanlarda da. Benim çocuğumdur diye bir bakış hatına çok bak, bakışların hatırını sayıyor. Bir göz hatırına, çok bakışlara temenle duyuyor. Bir can hatırına, çok canları bağrına basıyor. Bir evlat hatırına, elli 50 tane 50 tane evladı öpüyor, kıklıyor, bir gül gibi. Göksünün bir tarafına tutuşturuyor, olmadığını anlayınca da, onu bırakıp, bir başkasının arkasından koşuyor. Herkes, düşmanın yenilmişliğini tesit ederken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri evladını arayan bu kadına takılmıştır. Adım adım onu takip ediyor. O şefkat kuşağında bir insan. Şefkat kuşağı, şefkatin cereyan ettiği yerlere doğru akmaktadır. Allah Resulü şefkat kahramanı bir kadını takip ediyor. Kadın esir düşmüş çocuğuyla beraber. Çocuğunu arıyor. Bulamıyor. Bulduğu her çocuğu bağrına basıyor. Acaba bu o oğla mı diyor? Olmadığını anlayınca da onu yere bırakıyor bir başka çocuğun arkasına dalıyor bir başka çocuğun bir başka çocuğun bir başka çocuğun ve en nihayet arayan bulur. Men talebe vacedde, vacede demişler. Arayan ciddiyet gösteren, dişini sıkan bugün olmasa da yarın bulur. Buluyor. Bulacaksınız inşallah. Kadın çocuğunu buluyor. Çocuklarınızı bulun inşallah. Yitirdiğiniz cenneti bulun inşallah, kaybettiğiniz ülkeleri bulun inşallah, dindaşınızı, soydaşınızı bulun, mabedinizi bulun, mihrabınızı bulun, gözyaşlarınızı, hasret, seccadelerinizi bulun, bulun inşallah. O buluyor, siz de bulacaksınız arayınca ve bağrına basıyor, onu öp, öpme kokma, koklama denmez, öyle yanıyor tepeden fırına öyle kokluyor, öyle bağrına basıyor hiç doymabilmeden ve dolu dolu gözleriyle Allah Resulü bahar bulutları gibi bu manzarayı seyrediyor biraz sonra da parmakları kalkıyor ve yüzlere kevser içmiş gibi inşiras alan mübarek kelimelerle şu sözleri söylüyor şu kadını görüyor musunuz? görüyoruz ya Resulallah arayıp bulduğu şu çocuğu cehenneme atar mı? atmaz ya Resulallah Allah Resulü noktayı koyuyor Allah o kadından daha merhametlidir Anın Allah'ı Münasebete geçin o Allah'la Halik mahluk münasebetine abit mabut münasebetine Aşık maşuk münasebetine Tanıyan tanınan münasebetine Arif maruf münasebetine Bilin ve kemer beste içinde karşısında iki büklüm olun, dil olun, hiçbir şeyiniz zayi olmayacaktır. Her şeyi hazır bulacaksınız. Şu bedevinin bayıldığım anlayışına bakın. Huzuru Resulü Daha gelir ve şöyledir: Men yuhasi bun naseyar Resulallah. İnsanların mahşerde kim hesaba çekecek ya Resulallah? Allah Azza ve Celle der Allah Resulü. Allahu Azze ve Celle Allah Azze ve Celle hesaba çekecektir. Bedevi dilimizde öyle derler. Mal bulmuş mağribi gibi sevinir. Necevtu ve Rabbil Ka'beti der. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki ben kurtuldum der. Kayıp. Allah Resulü nasıl kurtuldun? İnnel <Negautu> karime iza kader Öyle kerim, öyle ihsan sever birisi, tam gücü yettiği yerde yapacağı bir şey vardır. affetmek. Gücü yettiği yerde, hakim olduğu anda, ezme durumunda, tam kahredeceği kertede, de, haydi git affettim der. Öyle demiyor mu koca Yusuf? Allah'ın salat ve selamı bütün peygamberlerin ve onun üzerine olsun. La tathribe aleikum lium. يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُ اَرْحَمُ Rahimin Kardeşleri affilecek diledikler an o tam hakimdir. İstese bir el darbesiyle siler süpürür hepsini. Fakat Civan merde Kerim'e öyle yakışmaz ki. Ehli ihsan oğlu ehli ihsan. Muhsin oğlu muhsin. Ne diyecektir? Bugün kınama yoktur. Beyhude kendinizi suçlamanın altında ezilmeyin. Gidin Allah sizi mağfiret etsin. Öyle demiyor mu peygamberler sultanı, nebilerin kiri, Kabe'nin etrafını fethedildiği an saran müşrikler bize ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onlara izhebu entum veya büyük peygamber Hazreti Yusuf'un dediği gibi La tesriba aleykumul yawm yagfirullahu lekum ve hu Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi bugün kınama yoktur gidin hepiniz hürsünüz ve işte Allah Celle Celaluhu, o Allah'tır. Allah, bu zannımıza göre bize muamelede bulunsun. Düşüncelerimizi, niyetlerimizi, beklediğimiz şeyleri tahakkuk ettirerek, asırlardan beri hicranla yanan kalplerimize inayet ve rahmetinden yağmurlar göndersin. Kesileli çok zaman oldu o yağmurlar, yollar yıkılalı bir hayli zaman oldu. Köprüler harap olalı bir hayli zaman oldu. Allah inayetiyle yıkılmış her şeyi tamir buyurarak bizleri kaybettiğimiz şeylerle yeniden buluşmaya muvaffak kılsın veya kaybettiğimiz şeyleri bizlere iade eylesin. Reca bahsindeydim. Reca bahsinin kapılarını kurcalarken, reca ile alakalı bir hususta değişik zaviyeden bir meseleye memur edildim. Böyle benim gibi kalbi kırık, birazdan mücrim, bir insana pek yüflenecek durum değildi. Hususiyle arkadaşlarımızdan, yakın dostlarımızdan, Amil Çelebi oğlunun da içinde bulunduğu bir sürü yakını, dostu, kardeşi, arkadaşı, dava arkadaşını, yaz arkadaşını, düşünce arkadaşını, Boynu kıldan ince, kurbanlarımız arasında alemi İslam'ın başına gelecek gailelere karşı bu hasbi ruhları kurban diye takdim ettik, tereddüt etmeden onlar da hırzıcan ettiler. Böyle güzel ve muhteşem bir diriliş için bu kadar kurbana eğer ihtiyaç varsa, o kurbanlar biz olalım dediler. Hangi makamda dediler, nasıl dediler? Derken ne hal üzerineydiler? Allah'la kurbiyetleri neydi, nasıl bir durumda öldüler, bir seneden beri niyet etmişlerdi, bir seneden beri niyet ateşi, onların içindeki bütün kötü duygu ve tutkuları yakıp kavurmuştu. Daha buradan uçağa binerken, otobüslerin ayaklarını basacaklar yere ayaklarını basarken, ''Sübhanellezî sakhar elene hede'' وَمَا kunna لَوْ مُكْرِنِنْ derken günahlardan arınmış, niyetlerine göre tertemiz hale gelmişlerdi. Hac yolunda para harcamışlardı. Her dilhemi, her kuruşu, sadaka çok para harcamışlardı. Terlemiş kazanmışlardı. Kuruşu için koşup durmuşlardı. Bir sürü parayı ama götürüp o yollarda dökmüşlerdi. Sadaka dağıtmışlardı. Diyanet vakfına vermişlerdi. Suudlara vermişlerdi. Toprak bastı diye vermişlerdi. Yol masrafı vermişlerdi, vermişlerdi, vermişlerdi. Her tarafta saçmış, Sadakanın En ailesini Yapmışlardı. En ailesini yapmış, En ailesini ifa etmişlerdi. Bedenlerine karşı Vazifenin en büyüğünü yapmakla serfiraz Mallarına karşı mallarıyla Vazifenin en büyüğünü yapmakla serfiraz. Hacca gitmişlerdi. Mahşerdeki durumu sembolize ediyor gibi Sadece ihramlara, beyaz bezlere bürünmüşlerdi. Eğer Tesettür olmasa, setri avret meselesi olmasa Tam mahşeri sembolize etmek için Bunları da atarız mülahazasıyla Örtünün ve giysinin En basitine bürünmüşlerdi. Ya Rabbi sadece tek kat, Sadece tek örtü, hem de onun dikişsizi ve orada mahşerde olduğu gibi açılıp saçılacaklardı. Sıcakta, tozda, toprakta Arafat'a çıkmışlardı. Arafat öyle bir tepeydi ki Allah Resulü el Haccu Arafa sözüyle Haccın ruhunun Arafat'ta düğümlü bulunduğuna Haccın Arafat'ta noktalandığına dikkati çekmişti. Kurban Bayramı'nın kurbanları. Gelecekte İslam itilasının, İslam yükselişinin fedaileri. alem i İslam'ın başında dönüp duran, birkaç asırdan beri dönüp duran bin bir gayne ve belalara karşı kurban biz olalım, geride kalanlar kurtulsun deyip boynu kıldan ince kurbanlar. Arafat'ta denebilecek sözlerin hepsini demiş. Sırtlarında ihramlar duaların bazılarına belki cevap verilmemiştir diye gelmiş müzdelife de yüreklerini çatlatmışlardı. 14 asır evvel Hazreti Ruhu u enam da orada yüreğini çatlatmıştı. Ümmetim ümmetim diye inlemişti. Arafat'ta kendisine bazı meselelerde evet denemişti. Onun için ayrılırken yüzünde bahar bulutlarına ait bir bulanıklık vardı. Hafif bir sis ve duman vardı. İbn Abbas diyor ki Müzdelife'de ufukta şafak sökerken onun mübarek yüzünde de şafak sökmeye başlamıştı. Temessüm ediyordu. Arafat'ta kalanları da Müzdelife silip süpürmüş götürmüştü demek. Demek ki Hacı ihramında Müzdelife'ye varınca tamamen temizleniyor ve günahı kalmıyordu. Artık şeytana rağmen lanlar gibi şahlanması lazımdı eteğine taşlar doldurup nefsinin, mantığının, muhakemesinin başına taş çalması gerekliydi çalacaktı o budiyetteki sırra intiyadını göstermek için şeytan taşlamaya geliyorlardı tam taşlamaya gelirken veya taşlamadan ayrılırken bir yerde karşılarına Azrail çıktı kim bilir ne ipeklerle kim bilir ne istebraklarla kim bilir ne kumaşlarla, kim bilir ne cennet kokularıyla, kim bilir cennetten ne zebercetlerle, Azrail karşılarından çıktı. Eğer bu işin müekkel meleği olmasaydı, ben rahatlıkla bu mevzudaki tahmini, yorumu Cebrail çıktı şeklinde, idareyi kelam etmek suretiyle ifade edecektim. Ama bu işin meleği Azrail aleyhisselamdır. Öyle bir ölümlü öldüler ki, Arafatta Allah Resulü'nün yanında birisi atından düşmüş boynu kırılmıştı. Dediler ya Resulallah gömelim bunu. Sırtından ihramı almayın dedi. Öylece götürün namaz kılın gömün. Zira kalktığı zaman o zannedecek ki ben hala Arafat'a gidiyorum. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Arafat'a gidiyorum gibi, Arafat'a gittiğini zannedecek. Bunlar, sırtında hıramı olan bunlar, eteğinde taşıyorlar bunlar. Herhalde ötede dirildiklerinde, yahu büyük şeytana yol nereden gidiyor diyecekler. Mahşere kalkıp doğrulduklarını bilemeyecekler Hesaba gittiklerini bilemeyecekler Bir şehit gibi taşları eteklerinde ehramları sırtlarında Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diyecekler Biz onları ağladık Televizyonun başında biz onlara gözyaşı döktük Belki onlar bizim halimize ağlıyorlar Zira onlar önümüzdeki günlerde Onu bir kere daha anacağımız Kerbela şehitleri gibi Çoktan cennetin firdesleri başına ulaştılar Kürekler mi onlar için çukurlar kazıyordu Dozerler mi onlar için çukurlar kazıyordu bilemeyeceğim Elle mi tutulup atılıyordu Başka bir cisimle mi itilip çukura düşürülüyordu bilemeyeceğim Ama yapılan şeyler Onların cismaniyetlerine karşı şeylerdi Onlar ruhlarını kurtarmış Yeşilden kanatlarla Huzuru Kibriyada Nebbeyk Allahümme nebbeyk diyorlardı 1500'üyle 2000'iyle 3000'iyle Amil Çelebi Ve daha başka dostlarıyla Bu mübarek şeyi Size şunun için hatırlattım Onları bizim için zad Ahiret olsun diye dua edin, Allah öyle eylesin. Zuhrumuz ve Zadımız olsunlar. Oraya gittiğimiz zaman bizim için yol vurmuş, yollara su serpmiş, bizi bekliyor olarak görelim onları. Sarmaş dolaş olalım, şimdi hayalen sarmaş dolaş olduğumuz gibi. İkinci husus da şuydu, isminden bahsettiğim arkadaşımızın yakınları ki, Orada ölenler hepimizin yakınlarıydı. Bu mübarek camide bir gayıp namazı kılınmasını benden istemişlerdi. Bayezid Camii'nde de belki kılınacaktır. Gayıp namazı şu demektir. Cenaze ortada hazır olmadığı halde niyet edip o gayıp cenazelerin üzerine namaz kılma şeklinde olur. Hanifi ve Maliki mezhebine göre, Cenazenin, namaz kıldıranın önünde hazır bulunması, cenaze namazının şartlarındandır. Cenaze önünde hazır bulunmazsa, hatta parçalanmış olsa bile yarısından fazlası hazır bulunmazsa Hanifi mezhebine göre, o cenaze üzerine namaz kılınmaz. Ama, İmam Şafii ve İmam Ahmet Hanbel'e göre bu iki mühim imam ortada olmayan bir cenaze içinde kayıp namazı kılınabilir. Hanifi fukahası, bunların getirdiği delillerin tenkitini yapmış ama teferruata ait bu meselelerde teferruatın altında kalıp boğulmamak lazım. İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel şöyle diyorlar. Bir defasında Allah Resulü, önceden ölmüş, mezara götürülmüş, gömülmüş, sonradan farkına varmış, bir insanın üzerine kaç gün sonra gidip cenaze namazı kıldı. Mesela Ebu Davud'un süneninde, Mescidin temizliği ile meşgul olan siyahi bir kadın vardı. Bu kadın bir gün vefat etti. O günkü toplum telakkileri içinde, toplum içinde küçük bir insan olması itibariyle Efendimiz'e haber vermediler. Gece götürdü gömdüler. Efendimiz'i de gözlerinden esirgeler, esirgerlerdi. Gece Efendimiz'in mezara gitmesi yılan çıyan tarafından kendisine bir zarar olur diye öyle korur, öyle kollar, öyle düşünürlerdi. Haber vermediler. Efendimiz onu görmeyince nerede o dedi? Dediler ki Ya Resulallah kayyım, kayyime götürdük gömdük sizi eziyet olmasın diye haber vermedik. Bana haber vermeli değil miydiniz diye gönül koyuyor. Sahabi diyor ki hemen mezara koştu vefalı insanın işi başkadır. Zira onun namaz kıldığı mescidi süpürüyordu. Ya Resulallah ben de bir iki üç sene imamlık yapmıştım Eğer atılacak bir insansam Sana ait bir mescidi Bir iki üç sene süpürmüştüm Vefalı insan Arkasında sahabiyi sap bağlatıyor Karşısında duruyor Ve mezarın altında yatan O kayimeye Namaz kılıyor Vefalı insan Demek ki öldükten sonra Demek ki ortada yokken namaz kılmıyor ve yine şunu naklediyorlar ki, bütün ziyer kitaplarında var. Bir gün asabıyla otururken kardeşiniz Habeş hükümdarı Necaşi vefat etti buyurdu. Necaşi Müslüman olmuştu ama kendi milletinin başından devlet reisiydi ayrılıp gelememişti. Rivayette Keşke benim saltanatıma bedel o sultanın hizmetkarlığına muvaffak olsaydım. Gelememişti, vefat etmişti, uzakta bir sahabi ölüyordu, Allah Resulüne inanmış, bir zat ölüyordu. Vaka Efendimiz'i görmemesi itibariyle i̇bn Hacer'in sahabi tarifi içine girmeyebilir ama Allah Resulü kardeşiniz Necaş öldü demişti. Kalkıp, sahabi arkasında hemen saf tutturmuş, gayba namaz kılmıştı. İmam Tahavi diyor ki, Hanifi mezhebinden bir imam. Bazı sahabi, Necaşi'nin cenazesinin tabutla Allah Resulü'nün önünde temessül ettiğini gördük diye rivayet ediyorlar. Gelmişti orada, Allah Resulü'nün önünde duruyordu. Ve Allah Resulü neyse, zahire göre kayıp namazı kıldı. Necaşi'nin namazını dört tekbir aldı, kıldı. Şimdi arkadaşlarım, böyle bir teklifte bulununca ve gazete lisanıyla da bunu ilan edince, Muhterem hocalarımız çok burada, müftülerimizden camimizin güzide imamlarına kadar. Fakat onlar tenezülen bu işi fakire bıraktılar. Müsaade buyurulursa o cenaze namazını ben kıldıracağım caminin içinde. Ben Amil Teleboğlu'yla beraber Türk veya başka milletten olan, orada şehit olan, bütün ki bunlar ahiret şehidi olduğunda şükranız olmasın. Ahiret şehidi olduğunda şüphemiz olmasın, şehadetin tarifinde bir de harp meydanında ölmenin dışında zulmen değişik şeylerle dünyada müminlerin eliyle öldürülse bile yine dünya şehidi olur tarifi vardı şehidin tarifine bakılınca. Burada toslamı olmuş, burada boğulma olmuş, burada zulmen bunlar öldürülmüşler, şehit olmuşlar ahiret şehit, dünya şehidi nazarıyla da bakılabilir. Yani Uhud'da şehit olmuş, Bedir'de şehit olmuş, Mina'da, Tünel'de şehit olmuş. Bu şehit arkadaşlarımıza hepsine cenaze namazı kılacağız, arkadaşlarımız da hazırlansınlar. Öğlen namazından sonra inşallahu Teala. Gayben diyecek arkadaşlarımız, cenaze namazı kılmaya niyet ettik diyecekler ama ismini verdiğim arkadaşımızla beraber bütün şehitleri niyet edecek, en azından dua mahiyetindeki bu namazımızın sevabını onlara bağışlayacaklar. Allah Celle Celaluhu ibadetü i taatınızı, ibadet kabul buyursun. Bizleri ümmeti Muhammed iki canlı aziz eylesin. Lillahi Teala El Fatiha. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف خلقه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى اخوانه من النبيين والمرسلين على الملائكه المقربين وعلى عبادك الصالحين من اهل السماوات وأهل الله تعالى عليهم أجمعين. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana inneke entel juvadul kareem Rabbi şirahli sadri ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم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 Sarık ve cübbemin de bir yere takılmasından ve benim bu kadar huzurunuza geç çıkmamdan anlamışsınızdır herhalde. Durumum vazetmeye müsait değil. Ben esas ayrıldım gidiyordum. Hayır durun da bir şey diyeyim demeden inerim sonra. Bir kere bu iş bana göre iş değildi. İki kelime edip edip ineceğim, vaktinizi almayacağım. Şikayet ederseniz. Vazu nasihat bana düşmezdi. Eğer sizin huzurunuzda olmasaydım ben bir kere daha kendime vazun asiyata sahip çıkmak suretiyle küstahlık yapıyorsun derdim. Sizin huzurunuza çıkmayı bir taraftan hep ihtiyakla bekledim. Benim ümidim, recam, beklentilerim bir şey değil. Ama bugünkü mevzuyu da kafamda, İstanbul'dan İzmir'e gelinceye kadar da arabanın içinde kestim, biçtim, tasarladım, yonttum, rutuşladım. İlk dirilişçilerle, son dirilişçiler arasında mutabakatlar yakaladım kendime göre ve onu anlatacaktım. Sizin huzurunuza çıkmayı ihtiyakla bekledim. Ayda bir, ayda bir huzurunuza çıktım ama ben bir ay ihtiyakla huzurunuza çıkacağım anı bekledim. Ama bir diğer taraftan da boynumda bir zincir, bir pranga var gibi Allah beni kurtarsa da vaaz etmesem dedim. Ve bugün de sadece hakkımda ölümü istemek Allah'ın razı olmadığı bir şey olduğu için,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 Ama yine de anladım ki deli gibi de dolaştım ve beni bağışlayın Sır deli gibi de dolaştım size vaaz etme meselesini koparamayacağım. Oraya oturamayacağım. Çıktım bornavaya doğru giderken arkada arka kanepede oturan öyle hıçkırarak kendisini yere vurdu ki bize yapabilirsin dedi.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 Eli boş geldi, eli boş gitti, eli boş gel gelecek, eli boş gidecek. İşte bunun için ben sizden özür dileyip hüzundan ayrılmayı düşünüyorum. Zira burada kesip bir şey söyleyeyim size ama siz keserseniz söyleyeceğim.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 Diyor ki işte o zaman damarlarımda kanım dondu, o güne kadar ağlıyordum, o dakikadan sonra ağlama istidadını da kaybettim. Ve ben belli bir kerteden sonra damarlarımda kanım dondu, ağlama istidadını da kaybettim. Kaybettim. Zira 25 sene öyle anlaşılıyor ki,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 onlar da sine açtı, zemin hazırladılar. Ama kime? Kendisine dahi söz geçiremeyen bir kemtere, bir talihsize. Ne siz süsünüz anınızın altında kalıp ezilin. Ne onlar beyhude cami dizaynına kalsınlar, zemin hazırlasınlar. Ne zaman israf olsun. Ne siz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 Tüm et etlkin'e diyorum. Kalbine imanın oturmadığı bazı kimseler, sadece hislerimle onların hislerine girdim. Birer yalancı his insanı meydana geldim. Ama kalb insanı katıyen, ama ruh insanı katıyen ve ben hiçbir şey yapmadan.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 Vefasızlığı uzatmamak için Vefa cemaatine karşı Vefa borcunu ancak Böyle ödeyebilirdim Onlar alabildiğine vefalı davrandı Bense vefasız davrandım Hislerine tercüman olamadım Beklediklerini veremedim Yalan ettim kalplerine giremedim Müslümanlıkla çok hızlı tanışmaları mümkünken şahsıma takılıp kaldılar, aradıklarını bulamadılar. Belki çok azı ama çok azı, belki onlar da riyaya, sümaya, gösterişe ve alayışa takılıp kaldılar. Onlara da onu telkin ettim. Şimdi beni bağışlayın.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 size doğruyu konuşacak birisini bulur dinlersiniz. Allah ebeden razı olsun. Selamünaleyküm. Yapamıyor sen. Bitirim. Bitirim. Oh Bitirim. Hocam vallahi içeriden öyle olmaz. Hocam vallahi içeriden. Aşkına az emin. hocam emin. Başa kalkalım, başa kuzumuz, başa kuzumuz, başa kuzumuz. Başa i don't know sınlar benim taüm yok şale arkadaşlar yakın tüketim olan bir banka defa. Oh Bahışlayın bu arada Çok fena kriz tuttu beni Oh Oh, oh. oh. Merak etmeyin Ben sizin huzurunuzda Ölecek kadar talihli birisi değilim. Yeter, çok meşgul olma. Çok meşgul olma. <Gülüyor> Otur.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 Buram buram ter dökerdi ve hayadan iki büklüm olurdu. Kadını görünce hicaptan iki büklüm olurdu. Ama buna rağmen 50 defa, yüz defa, 150 defa değişik taleplerle cemaati karşısına çıktı. Ve bu talepler çok defa makes bulmadı. Hatta çok defa hüsnü kabul de görmedi.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 Hüsnü niyetli ve hüsnü kabule açıksınız. Sizi böyle bırakıp gitmenin dağları Allah başıma yağdırsın diye davetiye çıkarma demektir. Ama tahammütsüzlüğe bakın ki ben sizi bırakıp gitmeye karar verdim. <Gülüyor> Çığlıklarınız, samimi hıçkırıklarınız,